Bizim güzel koyamızın güzel insanları, yakınan tanığımız insan, yılların ömrünü sizler için harcadı. Tayir büyük çocuklarımız bulunacak. <Gülüyor> Muhterem Konyalı kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, aziz konyalılar sanki hiçbir şey konuşmaya gücüm yok demek istiyorum. Sizler bu aşk Bu nedir? Bu şahsiyete bu samimiyette olduktan sonra bu dava halledildi, bu mesele kökten halledildi demektir. <Gülüyor> Kıymetli Konyalılar, <Gülüyor> muhterem Konyalı kardeşlerim, Bakın size şunu da söylemek istiyorum. Her zaman, her şeyde böyle bir ve beraber olursak başka bir şey yapmayan uzun yok. Meselelerimiz kökten halledilmiş olacaktır. Türkiye'mize cennet vatan diyoruz. Bu cennet vatan dağlarıyla Taşlarıyla, ağaçlarıyla değil, sizin gibi mert, aşk ve ahlak sahibi insanlarıyla cennet vatanıdır. <Gülüyor> Aziz Konya'lar, eğer kendiniz gibi evladınızı, neslinizi de müntaz şahsiyette aşk ve ihlas eli olarak Kıyamet sabahına kadar burası cennet vatan kalacak ve yüzümüz ebedi gülecektir. Ben sadece sizi konuşmak için değil, selamlamak için geldim. Size bundan sonra yetiştirdiğim evladım Abdurrahman konuşacak inşallah. diyorum. Aziz Konyalılar ümit ediyorum. babasından aldığı şahsiyetle sonuna kadar hizmetinizde olacak ve yüzümüzü güldürecek inşallah. İlk konyalı kardeşlerim, tekrar ediyorum, ben sadece sizi selamlamak için geldim. Allah'ın lütfu, Allah'ın rahmeti, Allah'ın feizi bereketi, Allah'ın müsratı üzerimize olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Uçanlar çok teşekkür ediyoruz. Sen kimin